Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğu ile ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik neredeyse bunu açıklayacaktı.